Leyl suresinin tefsirine geri dönecek olursak allah Teala buyuruyor ki Hatırlayın allah Teala demişti ki daha önceki testlerimizde de mahlukatından dilediğine yemin eder. Dilediğinin adıyla yemin eder. Bunlardan bir tanesi de bakın. Ne demek leyl? Geceye yemin olsun. Geceye and olsun. Yani gece böyle bizim yani akşam oldu kepeklerimdir eve git diye böyle kolayca yaşanılıp gözlenecek, müşahede edilecek bir şey değil bu gece. Aslında ola, olağanüstü bir olay oluyor. Kıyamette böyle bir şey aslında yani. Bunun gibi böyle olağanüstü olayların yaşandığı insanın dehşete düşüren, düşürecek olan olaylar. Gece. Yani gülerken, oynarken, konuşurken yani şu açıyorsunuz. Güneş, şu anda bulutlar var. Olmasa bile, değil mi? Aydınlatıyor. Işığı kapatalım mesela şu ışığı. Işığı kapatalım. Bakın hala aydınlıkta oturuyoruz. Ama gece dediğimiz o olay, gece dediğimiz o olay, geldiği zaman, bu ışığı kapattığımız zaman kimse kimseyi göremiyor. Nasıl bir şey bu? allah Teala diyor ki, işte o ortalığı bürüdüğü zaman geceye yemin olsun. وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَى يَغْشَى, bürümek, örtmek. Bizim dikkatlerimizi çekiyor allah Teala. Bu kasemlerde, bu yeminlerde ne var? bu ayetleri dinleyen kimsenin dikkati celbediliyor, bir yere çekiliyor. Yani bu ayetlerden sonra, kasem ayetlerinden sonra muhakkak bize haber verilecek bir olay gelecek. Bunu bekleyelim. Yani, tabii bizim dilimiz her geçen gün fakirleştikçe, dikkat çekmek için artık insanlar ne yapıyor? Pişt. Değil mi? Dikkat çekmek için. Zaman bağırıp, pişt pişt pişt falan. allah Teala, İnsanların nazarını, insanların düşüncelerini bir şeye çekecek şimdi. Ve'l-leyli izâ yağşâ Dürüdüğü zaman geceye Ve'l-nehâri izâ tecellâ Aydınlandığı, tecelli ettiği, ortaya çıktığı zaman gündüze yemin olsun. Bakıyorsunuz karanlık gece, saat 10-11, zifiri kuşak karanlık. Ondan sonra bakıyorsunuz ki sabah namazına giriyorsunuz, bir çıkıyorsunuz hava aydınlanmaya başlamış, birden bütün insanlar sokağa çıkmış Herkes bir yerlere koşturuyor, apaydınlık. Buna da yemin olsun. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَا وَالْاُنْسَ Buradaki ma mastar da olabilir. Geçen haftaki gibi hatırlayın. İki mana o zaman tefsir ederiz. Erkek ve dişinin yaratılışına yemin olsun. Yahut ikinci tefsir, erkek ve dişiyi yaratana yemin olsun. Buradaki ma mastariye olursa Yemin edilen şey erkek ve dişinin yaratılışı. O yaratılma eylemi. allah Teala'nın yaratma fiili. Buna yemin olsun. Yahut ellezi manasında olursa erkek ve kadını yaratana yemin olsun. Allah'a yemin olsun. Diyor ki Allah-u allah allah Teala Şimdi geldi. Kasemden sonra, yeminden sonra allah Teala'nın bize haber vermek istediği o şey geldi. Diyor ki sizlerin çabalarınız, amelleriniz farklı farklıdır. Öyle değil mi? Herkes farklıdır. Kimisi kalkar gece namaz kılar, kimisi burada duyar ki ya hoca muarremayı dedi, peygamberimiz dakikoyla de vurulmuş, oruç tutar. Değil mi? Allah-u Teala amelleriniz farklı farklıdır. Sizler ne yaparsınız? Farklı farklı amellere sahipsiniz. Peki bizlerden Allah-u yapmak yapmamızı istediği ameller ne? Bakın o kasemden sonra gelen haber verdiği, bizden istediği şeyler. Diyor ki allah Teala فَاَمَّا مَنْ اَعْطَى وَتَّقَى Kim verirse kim verirse Allah onunla harcarsa yani. Ve takva ve takva sahibi olup sakınırsa çok önemli takva sahibi olmak. Takva sahibi olmak neydi? Allah'ın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak. Takva'yı böyle çok başka yerlerde aramaya gerek yok. Evet. Kim diyor verir? Yani Allah onunla harcar ve sakınırsa ve saddaka bil husne. Husna'yı doğrularsa, tasdik eder, ona inanırsa nedir hüsna? En başında kelime-i tevhid geliyor. Allah'ın haber verdiği, Kur'an-ı Kerim'de haber verdiği şeyler hüsnadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde haber verdiği şeyler hüsnadır. En güzel olan. Bunların en başında ne gelir? La ilahe illallah kelimesi gelir. Çünkü la ilahe illallah kelimesi yeryüzünün, göklerin ve insanların ve cinlerin bu dünyaya yaratılış, geliş, gönderiliş gayesidir. Şunu zannetmeyin. Yani bizler maalesef günümüzün çoğunu dünya için çalışıp dünya için geçirdiğimiz için bazen insan şu şeye kapılıyor. Yani dünyaya evet biz yiyip içip çalışıp para kazanıp zevk sefa sürmek için geldik. Hayır. Yani bu, bu bizim dünyaya gönderildik, dünyada ayakta durabilmemiz için Allah Teala'nın hazırladığı esbab. Aynı şeyi okyanusta balık da yapıyor. Yani balık da başka bir gayret sarf ediyor, hayatta kalabilmek için. Onu yiyor, değil mi? Ondan sonra. Taşın arasına giriyor. Kendini koruyor. Bu gibi şeyler. Yani bizim dünyadaki, dünya ile olan ilişkimiz, denizin içindeki balığın, ayakta kalabilmek için, hayatta kalabilmek için, dünya ile olan ilişkisinden aslında farklı olmaması lazım. Böyle aslında ama, biz olayı da çok daha farklı boyutlarda da hissediyor, zannediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, duvarını tamir eden bir adam görüyor. Diyor ki bu, diyor senin ölümün, diyor bu duvarın bir daha, tahrip olup yıkılmasından daha hızlı sana gelecek. Ne yapıyorsun sen diyor Dikkat et diyor. Şu demek değil yani. Gidip çadır kuralım çadırda yaşayalım anlamında değil. Ama şu da değil. Dünya öyle bir sirayet etmiş, öyle bir girmiş ki içimize nüfuz etmiş kalbimize ki sanki zannediyoruz ki gönderiliş gayemiz, bu dünyadaki varoluş nedenimiz dünya. Aslı olan o, dini ona uydurmamız lazım. Dini ona göre yaşamamız lazım. Eğer dünyamıza din uymuyorsa muhakkak neyi değiştirmemiz gerekiyor? Dinimizi ona uydurmamız gerekiyor. Böyle yaşıyoruz şu anda. Böyle değil. Az önce bahsettik. Bir gün bir bakacaklar Whatsapp'ta en, görülme, en son görülme tarihin 12.30. Ondan sonra şey kesilmiş, iletişim kopmuş, gitmiş. Arıyorlar, mesaj gönderiyorlar. Yok. Ne gitti bu adam? Hesap başladı işte. İşte dünyanın varoluş nedeni olan La İlahe İllallah'ı öğrenmek, onunla amel etmek, onu tasdik etmek kim bunu yaparsa diyor? Fesenu yessiruhu lil yusra. Onu kolay olana kolaylaştırırız. Yani bunun ardından artık her şey ona kolaylaştırılmaya başlanır. Allah öyle buyurmuyor mu kitabı Kur'an-ı Kerim'de? <Sessizlik> ne diyor ayet-i kerimede? <Sessizlik> bizim bu şeriatımızda, bizim uğrumuzda, bizim dinimizde, kendisiyle mücahede eden, çevresiyle mücahede eden, mücadele eden, gayret eden kimseler var ya, bakın, gayret, ne olacak onlara? diyen دِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Allah-u Teala'nın Onlara yollarımızı kolaylaştırırız diyor allah Teala. Yani bunu vadeden allah Teala arkadaşlar. Yani allah Teala'nın vaadi olmaz? Dönmez. allah Teala ne buyuruyor? Kitab-ı ı Kerim'de. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَمَنْ kim Allah'tan sakınırsa ona bir ne yapar? Çıkış yolu, Çıkış yolu açar. Ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Hiç ummadığı, hesap etmediği yerden Allah onu ne yapar? Rızıklandırır. Subhanallah. Şu vaatlere bakın. Ama tam tersi de mümkün. Diyor ki allah Teala, az sonra da gelecek. Ve emme men bakile kim cimri davranır? mustagni hisseder. Kendini zengin, muhtaç olmayan, kimseye muhtacının olmadığını, yani Allah-u Teala'ya muhtacının olmadığını, böyle kibirlenerek, kim yaparsa bunu, ki, insanın kibirlenmesine sebep olan en büyük nedenlerden bir tanesi dünya malıdır arkadaşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Dünya malı, adamın, Adamın kibirlenmesine sebep olacak olan sebeplerden bir sebeptir. Ne diyor Allah Kara? İkra suresinde, ayeti hatırlatın bana. Ar-raa hus-takina. İnnal Muakkak ki insan haddi aşar. Ne zaman? Ar-raa hus Kendini ne gördüğü zaman. Zengin, paralı, mustagni gördüğü zaman haddi aşağı Teala. Tabi herkes için geçerli değil. Yani Ama dikkat etmek lazım. Mustagni yani böyle ihtiyacım yok diye davranmak ayette geliyor. وَكَرَّبَ بِالْحُسْنَى Bundan da ötesi. Hüsnayı kim yalanlarsa hüsna. Neydi hüsna? Kelime-i tevhid. Kelime tevhid. Allah'ın kitabında haber verdikleri, Peygamber'in sünnetinde haber verdikleri. En güzel olan şeyler. Kim nerede bunları yalanlarsa فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَا Zoru ona kolaylaştırır diyor. Zoru. Haram olan, helak edici olan şeyler o insan için nedir? Çok kolaydır. Ne buyuruyor Allah-u Teala? فَلَمَّا زَاغُوا فَلَمَّا Onlar kayınca. Kayınca. Allah ne yaptı onların kaymasına mukabil? اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Kalplerini kaydırdı. Yani kuldan sapıtmaya yönelik, kuldan şerre yönelik bir adım olduğu zaman allah Teala kulu ne yapıyor? Tamam. Bakmışsın ki kul 5 metre sapmak istemiş. allah Teala bunu bir savuruyor. Kul 100 metre sapmış. 5 metre nere 100 metre, metre, metre Onun için herkesin aklına bu gelsin. allah Teala takva sahiplerini ne yapacak? Hayra kolaylaştıracak. Hayra götürecek. Tabi bunun içinde insanın bir şeyler yapması lazım. Sabahki derste söyledik. Her Cuma keşf suresini oku. Her gün duha namazını kıl. Her gece abdestli yat. Pazartesi, perşembe oruç tut. Göreceksin ki ameller senin için çok kolay oluyor artık. Ama sen oturmuşsun ve kalbin santim santim bir yerlere kaymaya başlıyor. Şunu bil ki orada kalmaz. Yani senin kendine biçtiğin o Fısk fucur fesat 5 metredir. Bunu yaparım tövbe ederim dersin. Bir de bakmışsın ki kendini nerede almışsın? Karşı kıyıda almışsın. Nereye gitmiş? Ve ma yugni anhu maluhu İzâ teraddâ. Ve ma yugni. Allah Teala diyor ki Ve ma yugni anhu maluhu Ona malı artık ne yapmaz? Fayda vermez. İzâ teraddâ. Helak olduğu zaman Helak olduğu zaman kişiye artık malı fayda vermez. Kıyamet günü Allah Teala bizlere kitaplarını sollarından alacak insandan bahsediyor. Feamma men o amma men o tekte şimalihi. Solundan alanlar var ya kitabını, solundan alanlar. Ne yapacaklar? Fe yekulu ya leyte Keşke kitabın bana verilmeseydi diyecek. Bakın. Keşke kitabın bana verilmeseydi. Ve lem edri hisabiye. Bu hesabın ne olduğunu keşke bilmeseydim. Bakın ayet Diyor ki Mağna maliye, mâliyeh helak annî sultâniyeh malın bana fayda vermedi bak kıyamette bunu konuşacak insan mağna annî maliye, işte bunu soldan alarak diyecek ki malın bana fayda vermedi helak anni sultaniye, benim gücüm kuvvetim otoritem kayboldu gitti nerede eskiden dünyada bir emre derdim milyonlarca insan sözümün altındaydı Allah Teala diyor ki, huzuhu alın bunu فَغُلُّهُ Prangalara gerin. ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّهُ Sonra da nereye sokun? Cehenneme, Cehenneme sokun. Sonra ثُمَّ فِي سِلْتِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ziraan فَسْلُكُوهُ Onu nereye takın? Diyor Bu adamı nereye sokun? Büyük zincirlere sokun. Bu zincirlerin büyüklüğü ne kadardır? Sebun azira'nın 70 arşın, yani 70 arşın büyüklüğünde büyük zincirlerin içinde adam çok olarak azap edilecek. Subhanallah. Azabın böylesi var. Ama ayetin bir öncekini hatırlayın. Kitabı sağdan verilenler ne diyecekler? Alın kitabımı okuyun. Mutlu adam. Alın benim kitabı okuyun diyor. Öbürsü ne diyor? Keşke, Keşke bana kitabım verilmeseydi. Ben diyor. Ben biliyordum ki bu, bu bunu böyle göreceğim. Hüsnü var Allah'a karşı. Bu ayet-i diyor ki, helak olduğunda bu adama malı fayda vermez. Helak olduğunda malı fayda vermeyecek. Kimse gücüne, gençliğine, prestijine, malına, mülküne güvenmesin. Hiç faydası yok. Allah muhafaza kıyamette, ahirette kitabı soldan verilip, soldan verilip, elini diyor allah Teala. O gün diyor zalim ellerini ısırır. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala böyle diyor. Ellerini ısırır. Bu ayetleri bir topluca düşünün şöyle bakın. Ellerini sıran adamlar. Başka bir ayet kerimede allah Teala diyor ki öyle günden korkun ki o gün çocukları ne kadar Beyaz saçlı kılar. Saçları ağırlar çocuklara. allah Teala bu ayetin yukarısında ne diyor? Bizim katımızda ne var ve taamen za gussatin. İzal gırtla diyor. Gırtla boğaza takılan yemekler var diyor. Ateşte. Yani azap çok çetin. Gırtlakta kalıyor burada. Bo, yani boğan. Hem çeşit azap var. Sadece ateş azabı değil. Yani ağzınızda bir şey tıkanıyor. Tıkıyorlar. Burada bunun tıkandığını düşünün. Şuradan aşağı kupkuru bir şey bırakıldığını düşünün. Subhanallah. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا Helak olduğu zaman ona malı fayda vermeyecek. اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَا Diyor ki allah Teala <coughs> Tabi sabah bahsettim e, arabada gelken arkadaşlara Bazıları tabi diyebilir hani Allah-u Teala Hüsnü'nü ay zor bir hayat olduğundan zorlu, zorların kolaylaştırılacağından bahsediyor. Ee, İbn-i Hacer Rahimahullah Allah rahmet eylesin Mısır'da başkadı. Hakimlerin başı. Bir gün yolda tabi arabası, at arabasıyla, makam arabasıyla gidiyor. Bir tane Yahudi İbn Hacer'i görüyor. Diyor ki, Yahudi de Mısır'da zeytin yağı ve normal işte böyle bitki yağlarıyla uğraşıyor. Bu işi yapıyor. Yağcılık yapıyor. Normalde yağcılık yapan adamın üstü başına olur. Yağ olur. Yani kötü olur. Diyor ki İbni Hacer'e bakıyor, diyor peygamberinizin şöyle söylediğini iddia ediyorsunuz siz diyor. Dünya mümin için nedir? Hapistir. Kafir için cennettir. Bakıyorum ki diyor, sen dünya senin için hapis olmuyor. Hapis değil. Benim için hapis diyor. Yani güya ne yapacak? E, hadisle e, i̇bn Hacer Rahimahullah vuracak. Yani bugün gerçekten hadislerle bu şekilde kendi o anki akıllarıyla kendi fehmleriyle, yorumlarıyla anlayıp onları iptal edenlerde Yahudilikten de bir alamet var ya. Yani. Çünkü kuru akıl o anki psikoloji, o anki akıl neyse onu anlamaya çalışır. İbnacerdi diyor ki rahime Allah. Evet diyor peygamberimiz doğru söylemiş. Dünya müminin neyi? Zindanı. Neye göre diyor? Cennete göre. Cennette baktığınız zaman cennette Müslüman için hazırlanan, verilecek olan şeylere baktığınız zaman dünyadaki Allahu Teala'nın verdiği nimetler nedir? Hapis gibi demek de yani. Allah-u Teala cennet nimetlerinden bahsediyor. Her şey mükemmel. Ağaç var. Kutufa dâniye. Canın istiyor, ağaç yaklaşıyor böyle sana. Çünsene sen yani. Şimdi merdiveni dayıyorsun, toplarken düşüyorsun, öldü. Hanımlardan bahsediyor. Onlar diyor adet görmezler, pırıl pırıldır. Değil mi? Yani böyle acayip acayip vasıflar. Dünyadaki hanımlar farklı <gülüyor> İbn-i Hacer diyor ki, Rahimahullah, sen diyor, şu anda diyor, neredesin diyor, cennettesin. Dünya senin için cennet, Yahudi olarak. Bu şekilde ölürsen. Niye? Cehennem azabına göre, sen nesin şu anda? Cennettesin diyor, keyfin üzür. <gülüyor> Yahudi çok oluyor. Diyorlar ki, Yahudi Müslüman oluyor. <gülüyor> Yahudi Müslüman oluyor. Çünkü allah Teala'nın imtihanı var arkadaşlar, kafirlere. İstidraç. Ne demek istidraç? Allah-u Teala tuzak kurar. Sadece kafire değil Müslüman da, Fasık Müslüman da. Adam mesela fasıklığa başlamıştır. Fasıklığa başlamıştır. Harama bulaşmaya başlamıştır. Eski daha çok işleri olmaya başlıyor Eskiden 10 kazanıyorsa 300 kazanıyor. Şimdi bu adam Allah'ın tuzağına düşmüş demek işte. Allah-u Teala buna ne yaptı? Tuzağına koydu. Tuzak kurdu. Öyle bir tuzak ki gözlerini açması mümkün değil bu adamın. Bu adam günahlarıyla birlikte rızka gark oluyorsa, rızka boğuluyorsa bu adamın gözünü açması mümkün değil. Bu adamın sonu hayır olmaz. Allah-u Teala buna verir. O verdikçe bunun neyi artacak? Fasıklık, fıskı fıcırı, küfür artacak. Artacak, artacak. allah Teala Hadi seçiyor ki Allah Resulü Vesselam inna Allah la yumli lidzalim zalime mühlet verir. Oyalar zalimi. Hatta izaa akhadahu birden onu aldığında diyor lem yaflutu. O kişi Allah'tan kaçamaz artık. Tamam bitti. Bir de bakmışsın ki The end diyorlar ya son çok kötü. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Sene sedrucu min haytsu la ya'lemun. Onları bilmedikleri taraftan oyalayacağız. Neyle oyalayacağız? Yani şeyle mi ee, ameliyatlarda veriyorlar ya? ya mı? mı? Hayır. Allah neyle oyalıyor insanı? Mal, mülk, şöhret, o, bu, refah, her şey geliyor. Dük, bunlar oyalayacağız ve umli lehom. Onlara süre, süre veriyorum. İnne kaidi metin. Benim keydim. Ne demek kaid? Tuzam. Nedir? Metin. metin. Ne demek metin? Tuzak. Çok şiddetlidir diyorlar Başka bir ayete gelmeden ne diyor? Fe <Sessizlik> eminu İnsanlar Allah'ın tuzağından kendilerini emin mi hissediyor? Güvende mi hissediyor? Fe la ya'manu illa <Sessizlik> Hüsrana uğrayanlardan başka hiçbir toplu kendini güvende hissetmez. Evet. Burada kalalım. Ayetin, surenin geri kalan bölümünü önümüzdeki haftaya bırakalım inşallah. Vaktimiz daralıyor. E, duha namazına da bir vakit ayıralım inşallah. Duha namazı öyle bir namaz ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın dediği üzere bir kulun gün içinde vermesi gereken eklem sayısı kadar 360 tane sadaka lazım. Tebessüm etmek bir sadaka, Subhanallah demek bir sadaka, Elhamdülillah demek bir sadaka. Allah yoldan taşı almak, eziyet veren bir şey almak, sadaka Ancak bunların hepsinin yene geçen bir şey var. O da nedir? İki rekatlık dua namazı. Diyor. Bunu inşallah e, namaza yarım saat kalaya kadar kılabilirsiniz. <gülüyor>